Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zhunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ve ala ikhwanih minan nebiyyin ve almursaleen ve ala alihi ve sahbihi ecma'in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 Allahümme salli ve selam ve barik ala seyidina Muhammedin ve ala alihi. Azza kama Allahu ve kama yaliqu bik kemaluh. Ya ilahan alamin. Zahir ve batınımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ileenle ver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri mahsun ve mahfuz eyle. İç dış bütünlüğüne bizleri ilah ile, hakikatı selatı edaya bizleri muvaffak ile, bu miracı edanın semeresi olan Cemali ve Kemali müşahede ile bizleri serfiraze ile. Amin. Bu hürmeti Seyyidin Musallin. Ve alhamdulillahi Rabbi alaemin. Müslümanlar.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 Rabbi Müteala ve mülahazada başta hayret ve hayranlık başlar. Anlaşılmayan alemin kenarına, eteğine gittiğin zaman hayret ve hayranlık başlar. Tanıyamadığınız, bilemediğiniz tenefüsünüzü marifnâ ki hakka marifetike ya maruf sözüyle eda ettiğiniz, Rabbinizin semt-i yaklaşınca hayret ve hayranlık başlar.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 Cenab-ı Hak Ata'yı i bizleri burada ve orada serpiraz kılsın. Mescide kadar temadü gafletten bizleri halâs eylesin inşâAllah-u Teâlâ. اِنَّ اللّٰهَ لَا lahin عَنْ diyor resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Beraberinizde taşımadığınız kalpten Allah bir şeyi kabul etmez. Yanınızda mı kalbiniz bir yoklayın.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 Kulun Rabbine yükseldiği mahal, mehafil, neda diyelim veya nedve, mescitler. Mescit uyanıklık içinde geçirilecek. Gözleri uyanık, kalbi uyanık, bütün letaifi uyanık. Mescit bu hava içinde geçirilecek. Ve bunun için Cenab-ı Hak gaflete dalmayalım diye. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ ve lehül hamdu fis semavati vel ardı <gülüyor> ve ashiyan ve hine tüzhurun. Fermân-ı ile günde beş defa mescide davet ediyor. İnne's salâte kânet ale'l mü'minîne kitâben mevkûta. 5 vakit namaz müminler üzerine vakit ve vakit fark Vakit be vakit kazilerini yoklayacaklar. Vakit be vakit, mescidin yolunu aşındıracaklar. Vakit be vakit, mescid mirsadından Rablerini gözetleyecekler. Ayı gözetler gibi rahmet ufkunu gözetleyecekler. Vakit be vakit, yağma ve ülufe adı altında kendilerine verilecek şeyleri almak üzere mescide koşacaklar. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا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 Bizim ondan uzaklığımız onun yakınlığı. Semtü iluhiyyete uzatmama, uzatamama. Onu takdis adına subhanallah diyoruz. Bazen celali cemalle yan yana getiriyor. Ve bu subhanallahi ve bihamdi subhanallahil azim diyoruz. Kelimeten hafifatan al lisan, al lisan thaqilatan fil mizan, habibeten ilar rahman. Subhanallahi ve hamdihi subhanallahi azim. Buhari'nin sonunda teberruken zikredilen Allah Resulunun beşaret gamz eden bir sözüm. İki kelime lisan çok hafif. Mizan'da çok ağır. Rahman'a çok sevimli. Subhanallahi ve hamdihi subhanallahi azim. Biz hamd ve sena yan yana getiriyoruz. Nimetin ucunda celalini görüyoruz ve Celal'in sivrilip sivrilip nimet haline gelmesini müşahade ediyor ve bir uçta Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahi Azim beraber müşahade ediyoruz. Ey Rabbel Alemin sen bize öyle vasıfi bir kalp ver ki azametine ait eşya ve hadiselerle anlatmak istediğin şeyi azametine uygun anlamaya muvaffak olalım. İşin sofasında sadece lafını etmekle kal kalmayalım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 Allahu Ekber ifade ediyoruz, öyleyse tekbir dediğimiz zaman namaz atla gelir, mutlak zikir kemaline masruftur. En mükemmel şekilde Allah'ın tazim edildiği ibadet namazdır. Tesbih dediğimiz zaman mutlak zikir kemaline masruftur. Subhanallah yapmak istiyoruz dediğimiz zaman namaz akla gelir. Çünkü daha namaza başlarken Subhanek Allahumma ve bihamdik dikteriz. Rüküa başlarken Subhana Rabbiyal Azim deriz. Başımızı rükü az olduğu yere korken, tozlu topraklı yeri öperken, anlımız elin ayağının bastığı yerlerde dolaştırırken Subhana Rabbiyal Aala deriz. Onun büyüklüğünü ve bizim hakaretimizi ifade etmek için kelime ararız. Hal ararız ki bunu ifade edelim.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 O kadar ki sanki biz eşya ve hadiseleri görüyoruz, muhteşem ve baş döndürücü eşya ve hadiselerin dehşeti karşısında, teneffüs ederken namazın her rükmünde Allahu Ekber deyip yatıyoruz, Allahu Ekber deyip kalkıyoruz, Allahu Ekber deyip el divan duruyoruz, Allahu Ekber deyip yerlere kadar seriliyor, kendimizden geçiyoruz. Dışta cereyan eden hadiselere bir cevap.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 şahsi manevimizin temsilcisi olarak bizimle beraber eylesin. Şahsa adını arkasında durarak. Allahu akbar kebira, velhamdülillahi hamden kethira, ve subhanallahi mukfeten ve asila, Resûl-i Ekrem'in içinde kabul eyle ya ilahe'l-âlemin. Namaz, tesbih deyince anlaşılan bir ibadettir. Çünkü namaz, tesbihi en mükemmel şekilde ifade eder.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 فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ Sab, akşamladığınız zaman, akşama girdiğiniz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam ve da Allah'ı tesbih edin. وَح۪ينَ تُسْبِحُونَ Sabaha girdiğiniz zaman Allah'ı tesbih edin, tasim edin. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Siz değil sadece, bir siz değil sadece,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 Siz sadece bu geniş senfonizmaya uymuş, dem tutmuş, bu ahengi bozmamaya çalışmış olacaksınız. وَلَهُ الْحَمْدُ هُسَّمَاوَاتِ ard Akşama girdiniz ibadet edeceksiniz, sabaha girdiniz ibadet edeceksiniz ama bir siz değilsiniz. وَلَهُ الْحَمْدُ هُسَّمَاوَاتِ ard Gökte mabut, yerde mabud, gökte mahmud, yerde mahmud. Gökte memduh, yerde memduh, gökte maksut, yerde maksut, Allah'tır Celle Celaluhu. Bütün alem, dil kesilmiş Allah'ı tesbih tahmid ve takdis etmektedir. <gülüyor> akşama döndüğünüz zaman, akşama doğru teveccüh ettiğiniz zaman, akşamın önünde usta yıkılarak, salatı ustaya eda ederek, İkindi namazını da kılarak yine Rabbinize tevezzüh edin. وَحِيْنَ <gülüyor> tuzhirun. Öğlen namazında, öğlene girdiğiniz zaman da yine Rabbinize ibadet edin. Ayeti Kerime bize beş vakit namazı kucaklamış olarak geliyor. Beş vakit namazın tekeffülüyle geliyor. Nafi i̇bn Ezrak Ezrek i̇bn Abbas'ın dilimizlerinden.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 Hadis-i Şerifler bu meseleyi sarih olarak anlatır. Ama Kur'an-ı Muhyüzü'l-Beya'nın ayetleri içinde bu mesele anlatılmış mı? Ben ona dikkat çekmek için bunun üzerinde durdum. İnna salate كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْكُوتًا Evvela bu ayet sarihen gösteriyor ki namaz, vakit ve vakit kılınacak. Namazın vakitleri var ama sayısını söylemiyor.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 Halbuki bu ayette gördük, dört tane vakit zikrediyor. Fakat bu dört vakit içinde biz birisini akşam ve yatsı dedik. Sahabe öyle anlamış, Resul ü Ekrem'den öyle duymuş, öyle naklediyor. Namazlara devam edin, hususiyle orta namaza. Dörtten sonra namazın orta olması, bir orta namazın bulunması için iki tarafta aynı ağırlıkta şeyin olması lazım. Yani ikindi salat-ı usta olabilmesi için kendinden evvel sabah-öğlen olması lazım. Kendinden sonra da akşam yastı olması lazım ki orta namaz olsun. Salat-ı ustanın ikindi namaz olduğuna dair ise sahihinde bir sürü hadis var. Ez cümle Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, handek vak'asında. O gün ikindi akşam ve yastı yıkılamamışlardı. Muharrebenin şiddet ve dehşetinden imkan bulamamışlardı namaz Beni Kureyze'ye doğru döndüklerinde Allah Resulü şu duayı yapıyordu. Dua mı, beddua mı duyduğunuz zaman anlayacaksınız. اللهم من حبسنا عن الصلاة ustafamla فَمْلَأْ nara ve وَقُبُورَهُمْ nara. Hey Allah'ım! Bizi salat-ı vustadan ikindi namazından alıkoyanların, ''Evlerini ve kabirlerini ateşle doldur.'' diyordu. Namaz o kadar mühimdi ki, harp meydanında, gitar ve cidalda bulunurken, onu terk ettiğinden dolayı dağidar olmuş. Ve bu işe sebebiyet veren beni, Kureyze Yahudilerin ellerini kaldırmış. Allah'ın evlerini, yurtlarını, yuvalarını, kabirlerini ateş doldur diye beddua etmişti. Kim? rahmeten lil âlemîn olan Hazreti Muhammed aleyhissalâtu vesselam. dua dua yalvaran, du'a etmeyen, tel'in âmin demeyen, insanlığın felaketi için gelmeyen, rahmetle gelen, rahmetle yaşayan, rahmetle tebliğ eden, rahmeten lil âlemîn sözüyle serfiraz bulunan, ümmeti merhumenin piştarı, tecessüm etmiş rahmet olan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam imle abiyotahum ve kuburahum naram evlerini ve kabirlerini ateş dolduruyor. Niçin salatı usta kaçırıldım? Gün parçalanamadım. İkindi de rabbete ve cihhi yapılamadım. Miracın bir cüzü eda edilemedim. Beş vakit namazı Sahabi sahabinin müfessiri hususiyle hibrul umma olan İbn Abbas bu ayeti kerimeden çıkarıyor istimbat ediyor. Hadis-i şeriflere gelince binbir sarahat içinde beş vakit namazı anlatırlar. Miraç'ta Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazın ümmetine farz kılıldığını Buhari ve Müslim gibi kitaplar kaydediyorlar.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 Kalbi teveccühle, iç bütünlüğünle içinizi temizlediğinizden sizde kir kalmaz maddi manevi. Aynen öyle arınmış ve temizlenmiş olursunuz. Beş vakit namazı sarahaten ifade buyuruyor. Rasûl-ü Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem sâil gelip soruyor, ya Rasûlallah namazı nasıl kılacağım? Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermiyor. Biliyor ki namazı Nasıl kılacağını bilmeyen bir kimse, nasıl kılınacağını da bilemez. Sabah fecir tülü edince Bilal'e emrediyor. Müslim-i Şerif neseyi Ebu Davud'da görüyoruz. Bilal'e emrediyor, ezan oku diyor. Çok defa ezan oku, sözünü erihna ya Bilal. İçimize su serp, ferahlandır biraz bizi derdi. Erihna ya Bilal, Allahu Ekber derken içimize su serpiliyor. اَشْهَدُ اَنْ la اِلَٰهِ illallah derken içimize su serpiliyor, müminin içine su serpiliyor. اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ الْرَسُولُ derken ferahlanıyoruz. حَيَّالَ الصَّلَهِ derken uçuyoruz. حَيَّالَ الْفَلَاحِ derken felaha kavuşmuş havasını iktisap ediyoruz. Allah büyüktür derken, haşyetin ve heybetin verdiği sevimlilik içinde, Rabbe sığınmanın sevimliliği içinde, Ayaklarımız kamçılığa kamçılığa, fakat bir huzur içinde Rabbimiz'e doğru koşuyoruz. Erhna ya Bilal! Münafık duyunca tedirgin oluyor. Nereden bu ezanlar böyle sabah uykumuza dokunuyor, rahatsız ediyor diye tedirgin oluyor. Mümin Erhna ya Bilal diyor. Münafık aman okunmasın ısrarında bulunuyor. Erhna ya Bilal! Fecir tülü ediyor, Erhna ya Bilal! Ezan oku bize, ezan okunuyor. Sahile Rasûl-ü Ekrem nasıl ve ne zaman namaz kılacağını gösterecek. Ve cirtüluğuyla Resul ü Ekrem namaz kıldırıyor, sabah namazını. Cemaatle namaz kılıyor. Güneş öğlen zevale gelince yine ezzin ya Bilal. Ezan oku ya Bilal, Allah Resul öğlen namazını kıldırıyor. Gölgeler iki misli fe'i zevalı geçiyor, iki misli.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 Ertesi gün fecir tülü edince Bilal'a ezan okutturuyor ama öyle namaz kıldırıyor ki sabah namazını namaz bitince güneşte doğuyor. Ertesi gün öğlen de öyle ezan okutturuyor ki öğlen namazı bitince ikindi ezanı ikindi vakti giriyor. Öyle ikindi ezanı okutturuyor ki güneş kıpkırmızı gezilmiş batmaya doğru meyletmiş. Öyle akşam ezanı okunduruyor okutturuyor ki akşamı kıldıktan sonra biraz sonra yatsı okunuyor. <gülüyor>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 bizim kıldığımız gibi akşamı yasıyı iki vaktin arasını göstermek suretiyle iki vakitte kıldırdı, namazın vaktini bana talim etti. اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا O gün bugün, fahri kainat Efendimiz'den günümüze kadar beş vakit namaz, Resul i Ekrem'in talimi içinde onun kıldığı namazlar arasında vakit olarak kararlaştırıldı,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 Resul ü Ekrem'in tespit buyurduğu sınırlar içinde kılacaksınız. Önünü ve sonunu gösterdiği sınırlar içinde kılacaksınız. Vaktin içinde kılmak en faziletli ameldir. Sahabe Resul ü amellerin faziletlisini sorduğunda, üç şey sayar bunlardan bir tanesi vaktinde namazdır. اَفْتَلُ الْعَمَل۪ي اَصَّلَاتُ لِوَقْتِهَا وَيَا اَعْمَال۪ي وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ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 Birincisi vaktinde namaz kılma, İkincisi anne ve babaya itaat etmem. Üçüncüsü cihad etme. Cenab-ı Hak bu üç büyük vazifeyle bizi serfiraş kılsın. Aziz eylesin inşallah. teala. Başka bir defasında şöyle buyurur resul Ekrem. Hel tedrun ma yekulu rabbukum? Galu Allahu ve Resulu Alam. Rabbinizin ne deyip, ne kesip, ne biçtiğini biliyor musunuz? Allah ve Resulü bilir dediler ya Resulallah. Bizi, ne bilelim Allah'ın ne dediğini. Biz斯ra. Allah Resulü şöyle buyurdu. Rabb şöyle diyor. مَنْ لَمْ يُصَلِّيهَا اِلَّا وَقْتَهَا اَدْخَلْتُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّيهَا وَمَنْ يُصَلِّيهَا وَمَنْ صَلَّهَا بِغَيْرِ وَقْتِهَا اِنْ شِئِتُ عَذَّبْتُو وَاِنْ شِئِتُ رَحِمْتُ اَوْ كَمَا خَرْ Namazı vaktinde kılanı cennete korun. Vaktinde kılmaya hassasiyet göstereni cennete korun. Ama vaktinin dışında kılanlara gelince ben bilirim. Dilersem azap ederim, dilersem merhametine mazhar ederim, affederim. Namazı vaktinde kılanı cennete korun. Namazı vaktinde kılmazsa yani günah-ı kebair. Onun için diyor, inşa'a affa ve inşa azzebe. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Cenab-ı Hak bizi affetsin. Amin. Allah bizi azaptan muhafaza buyursun. Amin. Muhterem Müslümanlar! Beş vakit namazın beş vakta vechi tahsisi, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ifadesi içinde manasını göstermek için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 Hulasa olan insan, hulasa olan Kur'an. Kur'an'ın hulasası olan Fatiha ile kulluğun hulasası olan namazı eda etmeye çalışır. Yani namaz hulasaların iç içe girişinin ifadesidir. Kainatta ne varsa insanda vardır. İnsan şerh edilmiş kainatın bir fihristidir.